Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Zehirsiz Sofralar Ağı'nın tarım zehirlerinin yasaklanması için yürüttüğü kampanyada çok önemli bir başarı elde edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 16 pestisit etken maddesinin yasaklanmasına karar verdi. Change.org Taksim, Zehirsiz Sofralar adresinde yer alan kampanyayı bugüne dek 135 binin üzerinde kişi imzalamıştı. İmza atan kişilere gönderilen mail şu ifadelere yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 16 pestisit etken maddesinin yasaklanmasına karar verdi. Zehirsiz Sofralar, Sivil Toplum Ağı, Karar için bu olumlu bir adım ve kullanılan diğer tüm pestisitlere yönelik aynı kararın alınmasını bekliyoruz dedi. Bu Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı'nın çalışmaları kamuoyunda ve karar vericiler tarafından karşılık bulmaya başlıyor. Devam ediyor. Yüzün üzerinde kurum ve inisiyatif yer alıyor Zehirsiz Sivil Toplum Ağı'nda. Ve 16 pesit etken maddesinin yasaklanması çok büyük bir başarı. Zehirsiz sofralar talebimizi daha çok insana ulaştırarak daha fazla kişinin imzalamasını sağlamak bizim elimizde diyor. Ve pesitlerin tamamen yasaklanması zehirsiz yöntemlerin geliştirilmesi için zehirsiz kampanya desteğinizi sürdürün, paylaşın, sesimize güç verin diyorlar. Diğer pesitlerin de yasaklanması için change.org.taksim zehirsiz sofralar adresinde. Bir akaryakıt şirketinin Alanya-Yeşilöz sahilindeki akaryakıt boşaltım tesisini büyütmesine karşı süren kampanyada önemli bir aşamaya gelindi. Change.org Taksim Yeşilöz sahiline dokunma adresinde kampanyayı yürüten Güldane Şahin, projeyle ilgili bilirkişi keşfinin yapılacağını duyurdu. Karetta yuvalama alanı ve nesli tehlike altındaki kum zambaklarının yaşama alanı olan sahilin açıklarında şirketin hali hazırda bir akaryakıt boşaltım tesisi var. Şirket bu tesisi büyütme başvurusunda bulundu ve Çel raporu yerel halkın tepkisine rağmen onaylandı. Bunun üzerine yerel halk ve sivil toplum kuruluşları yürütmeyi durdurma davası açtı ve bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Bir bilirkişi keşfinin çok önemli olduğunu ifade eden Güldane Şahin kampanyayı imzalayan 40 bine yakın kişiye bir güncelleme gönderdi ve şöyle dedi. Bölgemizin petrol tesisine kurban edilmemesi için bilirkişi keşfi yapılacak. Bu çok önemli bir an. Belki de son şans, lütfen o güne kadar kampanyayı bırakmadan paylaşın ve buradaki canları ve sahilimizi kurtaralım. Kampanyamızda gelinen son aşamada ÇED olumlu kararına dava açmıştık ve bilirkiş incelemesi yapılmasına karar verilmişti. Mücadelemizde yanımızda olduğunuz için teşekkürler. Bu aşamaya kadar sayende gelebildik, ses getirebilirsek bu sahili kum zambaklarını ve karet kurtaracağız. Bu canlar bize minnettar diyor Güldane Şahin. Change.org Taksim Yeşil Öz dokunma adresinde. İstanbul Kent Konseyi, havai fişeklerin çevreye ve Ekrem İmamoğlu'na sundu. Sunulan raporda havai fişeklerin çevreye ve hayvanlara verdiği zararların yanında Change.org Taksim, havai fişeklere hayır adresinde Yaşam Hakkı'na Saygı Derneği'nin yürüttüğü kampanyaya da yer verildi. Kampanyaya imza atan 66 binin üzerinde kişinin sesi bu raporla bir kez daha duyuruldu. Öte yandan Yaşama Hakkına Saygı Derneği geçtiğimiz hafta imzacılarına gönderdiği güncellemeyle kampanyayı neden sadece İstanbul'a yönelik başlattıklarına da açıklık getirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler var. Neden sadece İstanbul diye soruyorlar insanlar. Emsal karar olması için. İstanbul'da başarırsak tüm diğer illere, tüm Türkiye'ye emsal gösterebiliriz. Birlikte başaracağız. Biz inanıyoruz. Tüm canlıların yaşama hakkına saygı, dünya için hep beraber Hızla büyümekte olan kampanyayı siz de imza eklemek isterseniz change.org.taksim havai fişeklere hayır adresinde. Doğu Akdeniz Çevre Platformu adı altında bir araya gelen 18 kuruluşun Adana Hunutlu'ya termik santral yapılmaması için mücadelesi sürüyor. Change.org.taksim Adana'ya temiz hava adresine devam eden imza kampanyasına bugüne dek 20.000'in üzerinde kişi imza attı kampanyayı yürüten 18 çevre kuruluşu. Kampanyaya destek verenlerle birlikte konuyu Twitter'da gündeme taşımayı başardı. #AdanaTemizHava etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde en çok konuşulan dördüncü konusu oldu. Öte yandan Adana'nın Yumurtalık ilçesine yapılmak istenen Hunutlu Kömürlü Termik Santrali'ne desteğini çekmesi için de Çin bankalarına bir mektup gönderildi. Yazılan mektupta Çin bankalarından kömür yerine temiz enerjiye finansman sağlanması istendi.